Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programıyla, bizleri akre FM frekanslarında yeniden buluşturan Yüce Yaratan'a, hamd ve senadan sonra, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Bugün sizlerle, Osmanlı dönemindeki bilimsel faaliyetler ve bu faaliyetleri yürüten önde gelen isimlerle, bunların yaptıkları hizmetler hakkındaki bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyenler, Osmanlı Devleti koruluşundan itibaren bilimsel faaliyete, öğrenmeye, bilgiye büyük önem vermiştir. Bunun en belirgin örneklerinden biri, Devletin kuruluşunun hemen ilk yıllarında Osman Bey tarafından İznik’te kurulan medreseyle bu medresede dönemin belli başlı alimlerinin ders vermelerinin temin edilmesidir. Buradaki dikkate şayan bir hususta, İznik medresesinde pratik bir amaç için bilim tahsil edilmediği, bilimin bilim için tahsil edilmek istendiğini gösteren bir tutumun görülmesidir. Bu medresenin ilk baş müderresi de Orhan Gazi'nin atadığı Büyük İslam bilgini Davud bin Mahmud el-Rumi el-Kayseri'dir. İznik'te kurulan medreseyi, Osmanlıların ikinci başkenti olan Bursa'da kurulan Bursa Medresesi izlemiştir. Ayrıca 1. Murat döneminde kurularak hizmete giren Manastır Medresesinde de yine önemli ilim adamlarından olan Molla Fenari'nin ders verdiği bilinmektedir. Başlangıcı yapan bu medreselerden sonra muhtelif zamanlarda Bursa ve Edirne'de daha başka medreseler de açılmıştır. Bütün bu medreselerde ...din ve ahlak bilgileri öğretiliyor, bunların yanı sıra tabi bilimler, tıp ve matematik eğitimine de yer veriliyordu. Öğrenciler ders kitabı olarak, İslam dünyasının belli başlı bilim adamlarının eserlerinden yararlanıyor, bunlardan İbn-i Sina ve Farabi en çok istifade edilenler oluyordu. Bu dönemde Yıldırım Bayezid Han, Bursa'da Yıldırım Darüşşifası'nı kurmuş... Burası uzun yıllar sağlık kurumu olarak hizmet etmesinin yanı sıra tıp medresesi olarak da hizmet vermiştir. Bu dönemde eser veren alimler arasında hekim Bereket, Murat bin İshak, Hacı Paşa adıyla meşhur Celalettin Hızır, şair Ahmedi Dahi ve Cemalettin Aksarayi'yi de unutmamak gerekir. 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırları gittikçe daha genişlemiş ve sadece Anadolu içinde kalmayıp Rumeli'ye de taşmıştır. Bunun sonucu olarak da, Balkanlarda ilerleyen Osmanlıların gidebildikleri her yerde medrese ve hastaneler yaptırarak, bunları mahallin hizmetine sundukları görülmektedir. Osmanlı Devleti'nin daha ilk günlerinden itibaren önem verilen bilimsel çalışmalar, kesintisiz olarak 1. Mehmet zamanında da devam ettirilmiştir. Bu dönemde eser veren ve bilim tarihinin bu dönemine isimlerini yazdıran bilim adamlarımızdan bahsetmek gerekirse, yazıcı oğlu Ahmet Bican, Mehmet bin Süleyman, Fetullah Şirvani, Ali Hibetullah, Sinoplu Mümin bin Mukbil'i sayabiliriz. Değerli dinleyenler, Osmanlı Devleti'nde 14. yüzyıl ve 15. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınan eserler daha çok çeviri mahiyetindedir. Ancak bu çevirilerin kelime kelime çeviri olduğunu söylemek biraz güçtür. Çünkü bu çevirileri yapanlar sıradan kişiler olmayıp alanın adamlarıdır. Bundan dolayı da kendi çalışma ve görüşlerini kaleme aldıkları çevirilere ilave etmekten kaçınmamışlardır. Ancak gerçek olan şu ki, başta Fatih olmak üzere, 15. yüzyıldaki Osmanlı padişahları, bilimsel çalışmaları ve bilim adamını desteklemişlerdir. Bunlar arasında şüphesiz ki en önemlisi de, başta Hoca Akşemseddin olmak üzere, bilim adamlarına büyük önem veren, onlarla bizzat ilgilenen, toplantılar tertip etmek suretiyle, onlarla fikir tartışmaları yapan, onlara maddi ve manevi destek olan, Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Fatih'in emriyle oluşturulan kütüphanede, Türkçe ve Arapça eserlerinin yanı sıra, farklı dillerde birçok eserin kütüphane koleksiyonu içinde yer aldığı bilinmektedir ki, bu da bize Fatih'in sadece İslam dünyasına değil, dünyada bilim ve düşünce adına mevcut hemen her görüşle ilgilendiğini göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılan Fatih Külliyesi, Bugün bile binalarıyla ayakta olup eğitime hizmet vermektedir. Fetihten hemen sonraki günlerde ise cami haline getirilen Ayasofya'da da medrese eğitimi başlatılmış, Molla Hüsrev'de buranın baş müderrisi olmuştur. İstanbul'un ilk kadısı olan Hızır Çelebi de bu medresenin müderislerindendir Bunlardan başka ayrıca Molla Zeyrek'te müderris olarak Zeyrek Camii'nde dersler vermiştir. Fatih döneminde eğitim adına atılan önemli adımlardan biri de yüksek okul niteliğindeki Enderun Okulu'dur. Bu kuruluş içinde askerlik, yöneticilik, güzel sanatlar bölümleri olduğu gibi ayrıca bir de hastane vardır. Bu okul Tanzimat dönemine kadar faaliyetini sürdürmüştür. Akron, Akron. Yolda nesim geçmiş gibi Geldi geçti ömrüm benim Şöyle nesim geçmiş gibi Ne bana şöyle geldi Bir gözüm açılmış gibi Ne bana şöyle geldi Bir gözüm oğul gibi Haktan akıtır, bu can gördü hek olur hiç bu söze haktan katır bu can gördü yine bir gün lanır der der beyaz nazar yine yaş bu gibi Yalnızdan, gönlünüze giden yok. Akra Akra Akra Akra Akra FM frekanslarında İslam bilginleri ve icatları programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Fatih Sultan Mehmet Han döneminde ve daha sonra yazılan bilimsel eserler, artık orijinal yazma eserler haline gelmiş, daha önce yapıldığı gibi sadece çevirilerle yetinilmemiştir. Dönem müspet bilimler açısından ele alındığında, bu dönemin öne çıkan isimlerinden ilim adamlarımız arasında, Sinan Paşa, Molla Lütfi, Mirim Çelebi, Ali Kuşçu ve Ahmedi Daii de sayabiliriz. Fatih dönemindeki astronomi ve matematikle ilgili çalışmaların yanı sıra tıp eserlerinin de önemli bir yeri vardır. Tıp konusunda öne çıkan isimler olarak da Akşemseddin ve Sabuncu Sabuncuoğlu'nu zikredebiliriz. Bu dönemde yetişmiş belli başlı düşünürlerden biri de Hoca Zadedir. Fatih Sultan Mehmet Han bilim ve bilim adamlarına önem vermiş, onlarla özel olarak ilgilenmiş, sohbetler yapmış, bilimsel konuları onlarla tartışmıştır. Ancak o, aynı zamanda tekniğe de büyük önem vermiştir. İstanbul'un alınmasında önemli rol oynayan topların dökülmesinde olduğu kadar, onların çalışmasındaki matematik hesaplar dahil, hemen her ayrıntıyla yakından ilgilenmiştir. Bütün bu bilgiler ışığında, 15. yüzyıldaki düşünce sistemini değerlendirecek olursak, bu dönemde bilimsel düşünceye verilen önem, bilim adamı ve düşünürlere karşı devletin bakış açısının, bu dönemdeki kaliteli çalışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamış olduğu ortaya çıkacaktır. Gerek bizzat Fatih Sultan Mehmet Han'ın bilime ve bilim adamlarına karşı tutumu, gerekse eğitim adına attığı önemli adımlar ve bu sayede kazanılan alimlerle devamında din ve din adamlarına karşı olan olumlu tavırlar, özellikle İstanbul'da yaşayan farklı din ve inançtakilerle sanatkarlara karşı olumlu tutumlar, bir taraftan Osmanlı'nın yeni başkenti olan İstanbul'un İslam dünyasının yeni kültür merkezi olmasını sağlarken, bir taraftan da Osmanlı'nın kültür adına önemli adımlar atmasına vesile olmuştur. İşte böyle bir ortamda, bu verimli dönemlerde yetişen bilim adamlarının önde gelen isimlerinden biri de, programımızın bu bölümünde tanımaya çalışacağımız, İsmail Gerembevi'dir. Şimdi dilerseniz bu ünlü bilgini tanıyalım. İsmail Gelenbevi Osmanlı'nın ve İslam kültür dünyasının önde gelen düşünürü, felsefecisi, mantıkçısı, matematikçisi ve kelamcısı, kadı, Hanefi mezhebi fıkıh halimi Gelenbevi İsmail Efendi, Hicri 1143, miladi 1730 yılında, bugün Manisa ilimizin Kırkağaç ilçesine bağlı, o günün aydın vilayetinin Saruhan sancağına bağlı bir kasaba olan, Gelenbe'de doğdu. Asıl adı İsmail bin Mustafa bin Mahmud'dur. Doğduğu yere nispetle Gelenbevi lakabıyla meşhur olmuştur. Tanınmış ve kültürlü bir aileye mensuptur. Babası Mustafa bin Mahmud Efendi'dir. Gelenbevi İsmail Efendi'nin babası ve dedesi, doğduğu kasabada yıllarca müftülük ve müderrislik yaparak ilme hizmette bulunmuş, fazilet sahibi, mükemmel insanlardı. Oysa babasını küçük yaşta kaybederek yetim kalmış, 13-14 yaşlarına kadar ciddi bir eğitim görememiş, zamanının çoğunu sokaklarda geçirmişti. Henüz 13 yaşlarında olduğu bir sırada, bir gün yine sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken, baba dostlarından biri onu görmüş ve yanlarına gelerek İsmail'e, ''Çok yazık, babam ve deden erdemli ve mükemmel insanlarken'' ''Sen böyle sokaklarda okuma yazmayı dahi öğrenemeden, gaflet içinde boşu boşuna zaman harcıyorsun.'' diyerek kendisini ayıplamıştı. Küçük yaştaki İsmail Efendi, kendisini çok utandıran bu olay üzerine, hemen oyunu ve arkadaşlarını terk edip, ecdadına yakışır bir kişi olmaya karar vererek ilme yöneldi. İlim öğrenimine gelen ve de başlayan, ve gençlik yıllarına kadar buradaki öğrenim kurumlarına devam eden Gelenbevi, kısa zamanda başarı gösterip, zeka ve çalışkanlığını ortaya koyarak, ilim yolunda adım adım ilerledi. İlmini her geçen gün biraz daha artırma gayreti içinde olan İsmail, İstanbul'a gelerek, Fatih Külliyesine kaydını yaptırıp, burada eğitimine devam etme imkanı buldu. Burada zamanın ünlü bilginlerinden, Yasincizade Osman Efendi'den Arapçayı ve dini ilimleri yani nakli ilimleri, Sultan Abdülhamid devrinin en büyük âlimlerinin başında gelen, ayaklı kütüphane lakabıyla tanınan Müftüzade Mehmet Emin Efendi'den mantık, fizik ve matematik ilimleri yani akli ilimlerini öğrenmiştir. Tahsil hayatında başarılı olan Gelenbevi İsmail Efendi, emekleri boşa çıkarmayarak kısa zamanda mevcut ilimleri okumuş ve 1763 yıllarında açılan Ruiz imtihanını kazanarak, 33 yaşındayken müderris olmuş ve bir fiil müderrislik yapmaya başlamış, bir taraftan da yazmaya başlayarak kıymetli eserler vermiştir. Müderrisliğine rağmen Gelenbevi, daha çok okuyup, daha çok çalışma yollarını arayıp, araştırma ve çalışmalarının temposunu arttırarak, Mehmet Emin Efendi'den daha üst düzey seviyede hususi dersler almaya devam etmiş, inceleme ve araştırmalarını sürdürmüştür. O, mantık konularını içeren Burhan adlı eserini bu sırada yazmıştır. Gelen bebeğinin tahsil gördüğü dönemlerde medreselerin ders programlarında akli ilimlerin yeterince yer almamasından dolayı şahsi gayretleriyle matematik ilmine ağırlık vermiş zamanla bu ilimde ve diğer akli ilimlerde müteassıs hale gelmiş ve bıraktığı eserleriyle, yaşadığı hadiselerle bu alanlardaki bilgisini de ispat etmiştir. Özellikle matematikte Avrupa'ya kadar giden bir üne sahip olmuştur. Bugün, Gelenbevi'nin asrının en büyük mantıkçısı olduğundan şüphe yoktur. Bilim alanındaki çalışmalarının önemi, yapıtlarıyla kanıtlanan İsmail Gelenbevi, Özellikle matematikte güçlü bilgisiyle tanınır. Cebir, geometri, mantık, felsefe konularında Osmanlıca ve Arapça olmak üzere 30'dan fazla kitap yazmıştır. Logaritmanın bulunuşuyla kullanılışını Türklere tanıtan ilk bilim adamımızdır. Hak bir gönül verdi bana, adem hayran olur. Birden bilir, gir yan olur, bilir. Can olur hey? Birden sanarsın kış gibi, son olmuş gibi, birden meşaretten doğar, hoşbeyine olur hey? Birden sanarsın kış gibi, son olmuş gibi, birden meşaretten doğar şu dostan olur Akra ile başlar, Akra ile devam eder, Akra ile biter. Akra ile. Her zaman bir adım önde. Akre EFM frekanslarında İslam bilginleri ve icatları programında İsmail Gelenbevi’yi anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Müzik Değerli dinleyenler, Gelenbevi geniş bilgisi, anlayışı ve keskin zekasına rağmen, hayattayken pek fazla ön plana çıkamamasına karşılık, bıraktığı eserlerinin değeri, Ölümünden sonra gelen alimler tarafından takdir edilince, vefatından sonra haklı bir şöhrete kavuşmuş oldu. Cevdet Paşa'ya göre Gelenbevi Hoca olmasaydı, o devrin bilim alemine dair ortada hiçbir eser ve bilgi olmayacaktı. Gelenbevi İsmail Hoca'nın 1763-1783 yılları arasında yaptığı görevler hakkında çok ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. Ancak bu dönemi, ilmini genişletmek için muhtelif araştırma ve çalışmalarla geçirdiği sanılmaktadır. 1783'te, huzur derslerine muhatap olarak katıldığı bazı kaynaklarda kaydedilmektedir. Gelenbevi, eski usulle matematik problemlerini çözen matematikçilerin sonuncusudur. Kendisinin, akli ve nakli ilimlerde genişliğine ve derinliğine bilgisi bulunduğu halde, ömrünün ilk zamanları maddi sıkıntı içinde geçmiştir. Ancak 1. Abdülhamit devrinde, Sadrazam Ispartalı Halil Paşa'nın himmeti ve Kaptanı Derya Cezayirli Hasan Paşa'nın ön ayak olmaları sayesinde, yeniden açılan mühendis Hane-i Bahri Hümayun'a 60 kuruş aylıkla matematik öğretmeni olarak tayin edilmiş ve bu surette birazcık olsun rahat geçime kavuşmuş olduğu, 1791 senesine kadar vazife yaptığı bu okulda birçok gencin yetişmesinde hizmetleri olduğu kaynaklarda geçmektedir. Özellikle matematikte gerçek değeri ve liyakati şu olayla anlatılmaktadır. Bir gün İstanbul'a gelen bir Fransız mühendis Babu Ali'ye bir adet logaritma cetveli takdim eder. Ancak muhataplarının bundan anlamadıklarını görünce ''İstanbul'da bunu anlayacak kimseniz yok mu?'' diye alay eder. Bunun üzerine mühendis, Zeyrek'te ikamet etmekte olan Gelenbevi hocaya gönderilir. Fransız mühendis, hoca efendinin evi fazla gösterişli olmadığı için, onun yorgun kulübesini, basit eşyalarını, soluk libaslarını görünce aldanır ve hocayı küçümseyerek iltifat etmez. Üstelik daha da şımararak alaylı bir tavırla ve aşağılamaya kalkarak bir haftalık süre içinde Gelenbevi'den cevap ister. Bu cetvellerin en kısa zamanda açıklanarak anlatılmasını isterim der ve gider. Gelenbevi Fransız mühendis tekrar geldiğinde kendisine logaritma çizelgesiyle ilgili olarak hazırladığı küçük bir kitap vererek onun davranışlarının tam tersine tevazuyla işte cevabım budur der. İki bölümden oluşan bu kitap, birinci bölümde logaritma çizelgesini bulundurmakta, ikinci bölümünde ise logaritmanın kullanılışı anlatılmaktadır. Fransız mühendis sayfaları çevirip de tercümanı vasıtasıyla eseri mütalaa ettikçe ayağını bacağını toplar, düğmelerini iliklemeye başlar. Karşısında yeryüzünün bir numaralı matematikçisi durmaktadır. Bu kadar kısa sürede böyle bir eserin yazılması karşısında hayretlere düşerek İsmail Gelenbeviyi kutlar ve ona büyük saygı duyar. Gelenbevi'nin ilmine ve zekasına olan hayranlığını gizleyemez ve Reisül Kuttab Raşid Efendi'ye ''Bu adam Avrupa'da olsaydı ağırlığınca altına değerdi'' diyerek hayret ve takdirini ifade eder. Genellikle Logaritma Şerhi adıyla anılan Gelenbevi'nin bu eserinin tam adı Şerhi Ensab veya Şerhi Cedavilal Ensab olup Osmanlıca yazılmıştır. İlk logaritma cetvelleri o kadar yaygın bir halde olmayıp sınırlı sayıda kişilerce biliniyordu. İşte Gelenbevi, Logaritma Risalesini bizde henüz yaygınlaşmamış olan cetvelin nasıl kullanılacağını açıklamak amacıyla yazmıştır. Gelenbevi logaritmayı o kadar iyi biliyordu ki, Cevdet Paşa eserinde onun hakkında logaritmanın mucidi diyecek kadar ileri gitmiş ve övgü vesilesi yapmıştır. Fransız mühendisin meydan okuması da bu konudaki bilgisizliğin eseridir. İsmail Gelenbevi zamanın matematik bilgisine sahip olduğundan ona gerekli dersi en güzel şekilde vermiştir. İsmail Gelenbevi'nin bilimde ne kadar ilerlediği ve tanındığı, başka bir kaynakta, başka bir olayla şu şekilde aktarılmaktadır. 3. Selim zamanında yapılan, hendesehaneye muallim olarak tayin edilen Frank hocaya, 600 kuruş aylık tahsis edilirken, okulun diğer hocası Gelenbevi İsmail Efendi'ye, 60 kuruş aylık bağlanmıştır. Gelenbevi'nin, Matematikteki ilmi derecesini ve çalışmalarını bilen Frank Hoca, meslektaşının ayrılığını da öğrenince, ''Siz de böyle kıymetli hocalar varken beni niçin tutarsınız?'' diyerek haksız maaş almayı reddetmiş, görevinden ayrılmıştı. Buna rağmen okulun ve devrin en büyük matematik hocası gelen bevinin aylığında sırf Osmanlı tebaası olduğu için bir artışa gidilmemiştir. 1793'te tesis edilen mühendishanede hendese, yani geometri dersi teorik olarak Gelenbevi tarafından veriliyordu. Osmanlı padişahlarından 3. Selim devrinde cereyan eden bir başka olay, İsmail Gelenbevi üzerine tekrar dikkatleri çekmiştir. 3. Selim Han, ıslahat yanlısıdır ve topçu subaylarını Fransız uzmanlarının eğitiminden geçirip, modern ve bilgili orduyla, ...şağı yakalamaya gayret etmektedir. Aslında elinin altında Fransızlara ders verecek bir hoca vardır... ...ama maalesef bundan habersizdir. Fransızların eğitiminden geçen ve mezuniyet merasimi için... ...kağıthane çayırında tatbikat ve gösteri için toplanan genç subaylar... ...sımsıkı yürür ve çakı gibi dururlar. Sağa ve sola dönüp selam verdikten sonra... ...sıra esas hüneri göstermeye gelir... Üçüncü Selim zabitlerin cetvel gibi dizilmelerini kale almayarak onlara ''Bana öyle bir hedef vurun ki gönlüm ferahlıya'' der. Aşk koyuk olan sensin Aşkınla doldur kalbini. Kustaklar... Değerli dinleyenler, eser arasından önce ünlü İslam bilgini İsmail Gelenbevi'nin, Osmanlı padişahlarından 3. Selim döneminde, subayların eğitim dönemi sonundaki mezuniyet merasimi sırasında karşılaştıkları olayı anlatıyorduk. Kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Eğitim dönemini bitiren ve merasim kıtasında bulunan genç subaylar, padişah 3. Selim'den aldıkları, bana öyle bir hedef vurun ki gönlüm ferahlıya talimatı üzerine hemen humbaraları kurar, ölçer, biçerler. Fransız eğitmenlerin öğrettikleri gibi uzun uzun hesaplardan sonra mermiyi yollarlar ama netice karavanadır. Sil baştan yeniden hesaplamalar yapılır, toplarlar, çıkarırlar, sağlama yaparlar. Ve bir atış daha. O da ıskalanır. Bir daha atarlar. Bu da boşa gider. Padişah, devletin emek ve parasını harcayarak okuttuğu bu subayların beceriksizliği karşısında üzülür ve canı çok sıkılır. Bunları tam olarak hesaplayabilecek biri yok mu der. Gelenbevi'yi hatırlatılarak, onun bu işi yapabileceği söylenince, padişahın emriyle zeyrekten getirilerek huzura çıkarılır. Hadi bakalım görelim maharetini denir İsmail Hoca'ya. Gelenbevi İsmail Hoca, Matematik kaideleri gereğince yaptığı ince hesaplarla kumbaraların vaziyetini, istikametini, namlu açılarını düzelttikten sonra üç defa atış yaptırır ve her defasında hedefe tam isabet sağlanır. Fransızlar hesaplarından emindirler ama döner dolaşır, üçgeninin iç açıları toplamı 180 derece değil mi der baştan alırlar. Genel bevi ise bu üçgenin nerede olduğuna bağlıdır. Mesela üçgeni küre üzerine çizerseniz hesaplarınız tutmaz der. Adamlar mahcup olurlar ve padişah bundan çok memnun kalır, haz duyar. Gelenbeviye günlük dört okka pirinç tahsis ve tayin ederler. Bu tahsisatı gelenbevinin çocukları ölümünden sonra da almaya devam etmişlerdir. İlim adamlarına son derece önem ve değer veren 3. Selim, Bundan sonradır ki, Hicri 1204, Miladi 1790 senesinde Mora'daki Yenişehir fener Feneri Mevleviliği ile Gelenbevi'yi tatif ederek oraya tayin eder. Mevleviyet bir unvan olup bunlar taht kadılıklarıdır. Bu göreve getirilenler, Mevleviyet'in büyüklük ve küçüklüklerine göre 300 veya 500 akçı yevmiye alırlardı. Gelenbevi bu vazifeyi bir yıl kadar şerefle ifa eder. Bu sırada devrin Şeyhülislamı, Hamid-i Mustafa Efendi'nin bir meseleden dolayı kendisine yazdığı tektir dolu bir yazı üzerine çok üzülür. İlmin kadrini bilen bu içli âlemi, bu üzüntü bir anda yere serer. Ancak bir yıl yürütebildiği bu görevi esnasında, aldığı bu tektirden dolayı duyduğu üzüntü sonucu, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan Gelembevi, Hicri 1205, Miladi 1791'de Fener'de hayata gözlerini yumar. Mehmet Tahir Bey Gelenbevi'nin vefatı hakkında şöyle diyor. Oradayken yani Yenişehir'deyken bir husustan dolayı Şeyhülislamı Vakt yani Vaktin Şeyhülislamı Mustafa Efendi tarafından Tek şiddetli bir kıta tektirname almakla dereceyi infial ve tesüründen illetin nüzule mühtela olarak 1205 seneyi hicriyesinde orada irtihali i dâre beka elemiştir. Mehmet Tahir Bey'in bir husustan dolayı dediği mesele sübûtu hilal hadisesidir. Hicri kameri aybaşlarının tespiti, ruyeti hilal denilen Hilal'in görünmesi olayına isnat etmektedir. Hilal'in göründüğü an hicri kameri ayın birinci günüdür şeklinde tarif olunması sebebiyle ay başlarının başlangıç günleri bir astronomik olaya bağlanmış bulunmaktadır. İşte bu olayın hangi zamanda vukua geleceği yani bu astronomik problemin çözümü asırlardan beri İslam astronomlarını yakından ilgilendirmiştir. Bu problemin çözümünde gözlemin yanında astronomi hesaplarının da geçerli sayılması kabul edilmesi dolayısıyla İslam bilginleri astronomiyle de meşgul olmuşlardır. İşte hem dini ilimlerde hem de akli ilimlerde derin bilgi sahibi olan Gelenbevi Hoca bu konudaki astronomik hesapların kesin ve doğru olduğunu biliyordu. Fıkıh halimlerinden bir kısmının Sübut-i Hilal'de yani hilalin gökyüzünde görülmesi ve dolayısıyla hicri-i kameri aybaşının tespitinde bu hesapları geçerli sayıp kabul ettiklerini de biliyordu. Üstelik matematik ilmine de vakıftı. Yaptığı hesaplara göre ayın görülmesi mümkün değildi. Fakat iki şahit ayı gördüklerine şahitlik yapıyordu. Yapılan kesin, tanıklıksa zanniydi, şüpheliydi. Kesin bilgi ve zanniy bilgi çakışırsa, Zannî olanı bırakıp kesini almak, genel bir fıkıh kuralı olduğundan, Gelenbevi de buna uyarak şahitlerin tanıklıklarını reddetti. Fakat devrin şeyhülislamı durumu kavrayacak astronomik ilimden yoksun olduğundan, Gelenbevi'ye sert bir takdirname yazdı. Gelenbevi bu duruma çok üzüldü çünkü, hakikat sahipsiz, ilimse koruyucusuz kalmıştı. Cehaletin karşısında ilmin düştüğü duruma acıdı ve içerledi. Bunu bir türlü hazmedemedi. Bu dimadaki ilim, saygı ve himaye görmedikçe, bu himaye neye yarar diye düşündü. Bütün bu olanları Allah'a havale etti. Kendisi de bu cehaletin kurbanı oldu. Zira o dönemde bütün pozitif ilimler alanında olduğu gibi, astronomi alanında da eski canlılık ve iştiyak hemen hemen durmuş, hatta bu ilim kolu evham ve hurafelere kurban edilmişti. Gelenbevi yaşadığı müddetçe ihtişama değil, gösterişsiz bir hayata, insanca yaşamaya, ilme ve fazilete aşıktı. Bıraktığı eserleriyle özellikle mantık, matematik ve kelam ilmindeki üstünlüğünü açıkça ortaya koymuştur. Belki de o, telif ettiği eserleriyle 18. asrın Osmanlı kültürünü bize aktaran tek bilgindir. Ne yazık ki İsmail Gelenbevi ve eserleri üzerine bugüne kadar yapılan araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bunun için Türk aydını bu ünlü bilginini yeterince tanıma şansına sahip olamamıştır. Yine de bir saygı nişanesi olarak adı bazı yerlerde okul ismi olarak kullanılmıştır. Bunlardan birisi de İstanbul'un Fatih semtindeki Gelenbevi Ortaokuludur olaylar büyütülüp ölümüze konurken gerçek niyetlerini saklıyorlar. Ölüm, kendi özgürlükleri için sıradan bir sorun. Bir kişinin ölümü trajedi, bir kişinin ölümü istatistik. Kaybolan bir gerçeklik ve mutlulan insanlık. Bir kişi trajedi, bin kişi bir adam. Jew mm -hmm. Radyonuz Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programında ünlü İslam bilgini İsmail Gelenbevi'yi anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Matematik, geometri, astronomi ve mantığın yanı sıra kelam ve tasavvuf üzerine de çalışan Gelenbevi İsmail, 30'dan fazla esere imza atmıştır. Bunları kabaca tasniflemek gerekirse, önümüze şu tablo çıkmaktadır. Mantık ve felsefe sınıfındaki eserleri 1- El-Burhan fi ilmil mantık vel mizan Bu mantık kitabıdır. Esere gelen Bevi İsmail Efendi daha sonra Haşiyetül Burhan adıyla bir de Haşiye yazmıştır. 2- Şerhi İsa Guci Esiruddin Ebheri'nin İsa Guci veya Risale-i Esiriyye adlı eserinin güzel bir şerhidir ve Arapça yazılmıştır. 3. Risaletül Kıyas Bu kitap mantık ilmine dairdir ve 16 sayfalık bir eserdir. 4. Risaletül ül İmkan Diğer ismi miftah babil müveccahat olan eser Arapça yazılmıştır ve 1803 senesinde basılmıştır. 5. Haşiye ala haşiyetil Lari ala şerhi hidayetil hikme. Efher'nin hidayetül hikmesine, Meybudi’nin şerhine, Lari’nin haşiyesine haşiye. 6 Haşiye alateshi bir mantık vel kelam. Teftazani’nin eserine devvânînin tamamlayamadığı şerhe, Mir Ebul fethin haşiyesine haşiye. 7. Risale fil vasıta. Kıyasta orta terim hakkında. 8. Risale fi mana taksim. Mantıkta tanım bahsine dairdir. 9. Risale fi ilmil adab. Adab risalesi veya gelen bevi ala adab adıyla da bilinen eserde doğruya ulaşabilmek için gösterilen gayretin Araştırmanın ve münazara yani tartışma sanatının kuralları işlenmiştir. Bu eser bilgi ve hikmetevi araştırmacılarından Talha Hakan Alp tarafından tercüme ve şerh edilerek yayına hazırlanmış ve İslami ilimler geleneğinde tartışma usulü adıyla 1864 yılında basılmıştır. 10 Talikat Ala Haşiyein Mir Ala Şerhil A bu eserde münazara ilmi veya münazara sanatı ile ilgili olup, Arapça aslanın Mir Ebu'l Fethin haşiyesine haşiye olarak kaleme alınmıştır. Kelam sınıfındaki eserleri ise şöyledir: Bir haşiye ala şerhil Celal el Adudi'ye, Devani'nin icinin akaidine yaptığı El-Mevâkıf adlı şerhe haşiyedir. 1817 senesinde basılmıştır. 2- Talikat âlâ haşiyeti Siyel-Kutî İci'nin akaidine Cürcani'nin yaptığı şerhe, Siyel-Kutî'nin haşiyesine Gelembevî'nin talikatı. 3- Tahkiku Vahdetil vücûd Vâhtet-i vücûd konusunda kelamcı ve filozof bakışlarının mukayesesi. 4- Risale fittakaddüm Kıdem çeşitleri 5. Mahiyetül mümkinat vel mümteniyat İmkan ve imtina üstünedir. 6. Risale fi ilmil kadim ve tealluku İlmi ezeli hakkındadır. 7. Risale fi ilmillâhi teâlâ bil madumat âlâ mezhebil mütekellimin 8. Risale-i feride-i nefsil emr veya diğer adıyla Risale fi vücuduz zihni adlı risale. Matematik ve astronomi sınıfındaki eserleri ise şöyledir. 1- Hesabül küsur. Geniş ve etraflı bir şekilde kaleme alınmıştır. Cebir ve aritmatik işlemlerinden bahseder. Eserdeki yeni ve kolay çözüm şekilleri tamamen kendi zekasının eseridir. 5 bölüm olarak yazılmıştır. İlk dört bölümde aritmetik kaideleri, tam sayılara dair işlemler, orantılar üzerine problemler yer almaktadır. Beşinci bölüm ise Cebir'e ayrılmıştır. Sonundaki tarihten eserin 1785-1788 yılları arasında yazıldığı anlaşılmaktadır. 2. Üçgenlerin kenarları Geometri, özellikle bir üçgenin açıları ve kenarları arasındaki bağıntıların hesap açısından incelenmesine dairdir. 79 sayfalık küçük bir risale olan bu eser, trigonometrik bir düşünce içerisinde kaleme alınmıştır. 1805 yılında tıbada yeniden bastırılan bu eser, ders kitabı olarak da okutulmuştur. 3. Şerhi Cedavili Ensab Ondalıklı logaritma cetvellerinin kuruluş biçimi ve kullanılışına dair bir risaledir. Bu eserde logaritmanın ne olduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. İki ayrı bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde sayılar, sinüs ve tanjantın logaritmik değerlerinin nasıl elde edildiği gösterilmektedir. İkinci bölümde ise bu cetvellerin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. 1788 yılında kaleme alınan bu eser, Osmanlılarda logaritmayla ilgili ilk yazma eserdir. 4. Risaletül tül Kıble veya diğer adıyla Dekaykul Beyan fi Kıbletül Büldan. Bu eser Arapça bir eserdir. Trigonometri, fıkıh ve astronomi ilgilendirmektedir. 5. Kitabül Merâsât. Matematik tarihi bakımından oldukça önemli olan bu eser Logaritmanın icat ve kullanılışından önce, rubu tahtasıyla trigonometrik çizgilerin nasıl hesaplandığını göstermektedir. Gelenbevi'nin eserinde bahsettiği bu rubu tahtası, Avrupalıların hesap cetvelini andırmaktadır. Gelenbevi bu rubu tahtasını, trigonometri hatlarının toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde kullanmaktadır. 6. Mukantara Risalesi 7. rubil Müceyyib Ayrıca kıyas, imkan, talikat âlâmîr adab ve vahdet-i vücud gibi ciddi risaleler hazırlayan gelen bevi, risale fi ismül mana ve ismül aynla lisan konusunda da nasıl bir zirve olduğunu ispatlamıştır. Değerli dostlar, bir İslam bilginleri ve icatları programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Akre Efem ailesi olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken yeni bir haftada yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. İslam Bilginleri ve İcatları 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturla,